seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Evet bu sefer hakikaten iyi olmanın imkanının bulunmadığı tamamen ölümlerle örülü bir günü bu bir saati geçirdik yani özellikle cephane patlaması arkasından da bu mültecinin yerin kaçak teknesinin batmasında çocuk, çoluk çocuk yani akıl almaz bir cinnet ortamı cinnetten manzaralar hakikaten. Biz de biraz da devamını getirebiliriz herhalde. Özellikle senin önemli üzerinde durduğunda bu Azerbaycan'daki baltalı katil meselesiyle de beraber. Bir de senin ön, daha önceki yazılarında da ortaya koyduğun bir sivilleşme yani askerin sivillerin askerleşmesi daha doğrusu meselesine de Değine biliriz belki evet. ee, Şimdi e, ben e, Türkiye dışındayım Hamburg'un kuzeyinde Almanya'da e, Danimarka sınırına Çok yakın bir yerdeyim Flensburg diye bir e, ufak şehirde Bir liman şehri e, Tabi burası e, çok yeşil Çok işte bir e, Norveç Tipi bir fjordun e, Adeta böyle e, Tam böyle denizin Karanın içine girdiği Soğuk serin ve ee, aynı zamanda sadece doğa olarak değil ve mimari olarak da çok eski bir liman kenti olduğu için çok sevimli, hoş bir mimarisi var. <gülüyor> Bozmak gibi olmasın. <gülüyor> evet. Şimdi, e, burada aynı zamanda çok da enteresan bir özelliği var bu şehrin. Ben de zaten onun için buradayım aslında. Bir tatil için değil. E, azınlıkların e, tarih boyunca e, birbirleriyle çok... E, ...enteresan siyasi ilişkiler kurduğu ve dengelerin tamamen azınlık politikaları üzerine kurulduğu bir yer. Şimdi Türkiye'de azınlık deyince hemen bu etnik meseleler falan akla geliyor genelde. Öyle olması gerekmiyor. Aslında azınlık politikalarının oturabilmesi yerine siyasi kültür açısından da birçok şeyi oturtuyor yerine. Öyle diyeyim. Dengelerin oluşması açısından. Ki e, şimdi burası da bir anlamda cennet bahçesi değil. Flensburg e, Nazi hükümetinin 1945'teki en son e, resmi mekanı. Yani aynı zamanda çok da karanlık bir tarihi var e, bu toprakların o anlamda. Fakat her şeye rağmen e, bir şekilde... Ee, özellikle son e, 50 yılda bu açıdan büyük bir arayış olmuş e, vesaire bunu zaten ayrı bir şekilde hani daha detayına gireriz ama e, farklı dünyalar var ve Türkiye'de e, şu an gittiğimiz nokta belki de e, tam hani gözümüzün artık bilmiyorum herhalde açılması gereken bir nokta çünkü çok ufak bir ekonomik gelişmeyle aslında yani Avrupa'da Kuzey Avrupa diyelim, e, Batı Avrupa'da e, orta sınıfın zaten e, gayet rahat elde edebildiği bir standarta e, Türkiye'de üst sınıf ulaşınca veya işte sınıflar arası birazcık kaymalar başlayınca hani birazcık daha iyi bir hayat standartı elde etmeye başlayınca birdenbire her şey unutuldu adeta. Ben çünkü dün e, birazcık da geriye dönük olarak şeye baktım. E, mesela Son dönemlerde e, edilen laflara vesaire diyelim bakanlarımız tarafından işte bazılarının notlarını aldım. Mesela işte Bakan Ömer Dinçer mesela işte Zonguldak'ta bir maden faciası olduğundaki gene e, Türkiye'de çok büyük gündem olmuştu. Ona, o zaman söylediği şey e, güzel öldüler. Evet. Mesela böyle bir laf e, bu 2010'da oluyor hepimiz unuttuk bunu şimdi bu sözü. <gülüyor> ondan sonra işte İdris Nahim Şahin'in bakan söylediği işte Hakkari'de işte Çukurca'da bir saldırıdan sonra bir saldırı diyorum çünkü sürekli olduğu için bir çatışmadan sonra bir ölen askerle ilgili ceset parçaları demişti ya bu aslında bu anlayış veya da işte gene sadece bu ölümlerle ilgili değil işte Sağlık Bakanı Recep Akdağ Batman'da mesela gözlerin görmüyor, sana iş vermişiz dediği bir işçiye. Yani bu da bu anlamda Türkiye'de insan haklarının durumunu anlatıyor. İşte bu hak meselesi olmayınca, e, o denge tutturulmayınca muhakkak ki e, sizin o... Sizin dediğim yani Türkiye'nin veya dünyada genelinde her yerde de bu böyle zaten. O insanların hakları meselesi göz ardı edilince ufacık ekonomik gelişmeler vesaire ne olursa olsun veya aslında o da göreceli bir şey tabii. Darman duman oluyor. Şimdi Türkiye'de aslında Afyon'da yaşanan şey bombaların ortaya saçılması bir anlamda. Halka uyarılarda bulunulması vesaireydi. Bütün bu toplu ölüm. Ee, üstekte ondan sonra bakan e, vesileleri olduğunu bunlar Hindistan'da Pakistan'da da oluyor gibi enteresan bir. Evet sok. daha da e, ilginç pek çok açıklaması yani açıklamasına e, bir okuma derinlemesine okuma çabasına girişince çok insan <gülüyor> ürperiyor ürperiyor tabii. evet yani. E, muhtemelen bir el bombasının yere düşmesi neticesinde bir patlama diyor ki daha DNA ile ancak ayırt edebilecek kadar parçalanmış bir durumdan bunu hemen haberdar olması işte bilmem sığınağın ya da şeyin o mühimmatın deponun iglu tipi olduğunu belirten bir deli saçması bir ayrıntı açıklaması var ve ondan sonra da halkı da de, her ihtimale karşı dikkatli davranın patlama sesi olursa endişelenmeyin filan gibi açıklamaları böyle. Yani neresinden tutulacağını hakikaten bilinemeyeceğimiz sadece patlarsanız endişelenebilirsiniz <gülüyor> diye evet çok acayip yani hatta evet. gülüyor, hafifçe de gülüyor yani bu terör olur mu hiç filan diye ya şimdi, yani neresinden tuzak? Aslında e, tabii bu e, her şey bir araya dizince bu işte son aslında AKP'nin son seçilmesinden önce son seçimlerden önce de gidilen nokta buydu. Yani bu AKP meselesi de değil Türkiye'de işte siyasi kültürün geldiği nokta e, bir anlamda e, ve. Yani bununla ilgili hakikaten ciddi endişeleniyor olma, olmak lazım. Çünkü e, o, a, a, a, halk tabanında da böyle bir şey oluyor olması lazım ki e, dediğim gibi insan hayatının hiçbir değeri olmadığı bir yerde bu şekilde e, her şey olabilir. Ki zaten her şey de oluyor işte. işte böyle, oluyor evet yani e, ver, evet. verdiği örneklerin hiç alakası yok birinde Pakistan'da hiç can kaybı yok mesela. Öbüründe de bir kişinin ölümü var. Onlara, Onların dışında bir Yunanistan, Güney, Güney Kıbrıs'ta yani Kıbrıs Cumhuriyeti diye adı geçen ülkede olan büyük mühimmat patlamasında da Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve bir başka bakanın istifa etmesi gibi de bir durum var mesela. Burada hiç konuşulmuyor bile böyle bir şey. Evet tabi işte bu dün Twitter'da vesaire falan da bahsediliyordu. Benim hatırladığım bir örnek değildi ama 2008'de işte Fransa'da Genelkurmay Başkanı'nın istifası, evet. Bruno Kuş'un işte 17 kişi yaralandıktan sonra istifa etmesi, bir askeri gösteride yanlışlıkla gerçek mermi kullanılınca. Evet. Şimdi tabi böyle, böyle örnekler, hem hani bir de şöyle bir şey var tabi Hindistan ve Pakistan'da toplu ölümler oluyor işte ne bileyim uçak düşüyor veyahut da vesaire şöyle böyle e, o, o rakamların hiçbir önemi yok yani bir anlamda tamam insanlar rakama indirildi diyoruz bir yandan bir yandan da ama yani 100 kişi ölmüş mesela diyelim 200 kişi ölmüş yani bir kimliksiz hikayeleri belli olmayan sadece insan olmayan e, bir takım e, varlıklar nefes alıp veren e, sadece <gülüyor> ölmüşler gibi bir şey ya yani. yok olmuşlar ya yani durumun vehametini tamamen Aslında ortadan kaldıran şeyler oluyor kimliksiz evet. kişiliksiz şeyler gibi ee, o... O toplu ölümleri mesela medyada da Türkiye'de, işte Hindistan'da, Pakistan'da böyle söylenip geçer. Aralarında mesela Türk yok denir. Öyle bir toplu ölüm olduğunda işte uçak kazasında şurada, burada. Evet tamam, tamamen Türkiye açısından bakılır meseleye. Evet. Mesela yani evet onlar insan değil gibi ama mesela işte batıda bir şey olduğunda böyle bir toplu ölüm olduğunda muhakkak zaten oradaki medyanın da çalışmasıyla insan hikayelerini biliriz vesaire. Bir hani olayın trajik boyutu nedense daha bir ortada olur bu. Ee, bu farklı bir duyarlılık tabii. Gene bu duyarlılıkla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ee, mesela bu göçmenlerin e, dünkü ölümü, e, geminin batışı e, Avrupa'da işte Almanya'daki kanallarda veya işte uluslararası yayın yapan BBC gibi kanallarda ya birinci haberde ya ikinci haberde. Evet. Dünyanın en önemli haberleri Arasında yer alıyordu yani Yerel kanallarda bile bunun bir, Birinci ikinci haber olması çok önemli bir şey Hatta Şeydeki Bu Demokratların işte bu şeyini izleyen, Amerika'daki Charlottesville'deki bu Obama'nın işte konuşması, işte Bill Clinton konuştu. Obama işte konuşacak vesaire. Demo Tam o Dem kritik, Demokrat Parti kongresi. Evet. evet kongresinde. Oradan haberi bildiren muhabirler dahi buna çok enteresan bir şekilde BBC'nin muhabirleri dahi buna atıfta bulundu. ya yani böyle de bir haber var Türkiye'de. Şu kadar işte göçmen... Öldü diye. Bu çok etresen bir şey. Ya. Amerika'dan bildiren BBC muhabiri bile buna dikkat çekiyorsa. Yani Türkiye'de de işte bu göçmen konusunun ne noktaya geldiği, bölgenin ne noktaya geldiği. Tabii insanlar da yerlerinden oluyorlar. Yani göç etmek zorunda kalıyorlar. Ve bu hallerde daha iyi bir hayata böyle ulaşmaya çalışırken e, zavallı bir vaziyette e, gene yani buzdan ucunu görüyoruz. Sadece o e, büyük bir işte böyle bir trajedi olduğunda bizim gündemimize geliyor. Ama işte bir şekilde yerine varmaya çalışan yerine işte bir iki kişinin öldüğü olaylar vesaire bunların hiçbiri bizim göçmenlerle ilgili gündemimizde değil. E zaten bu göçmen sorununu açık gazetede kim bilir kaç defa evet. pro programlara konu edindik, çeşitli konuklarla da tartıştık ama. Yani bu dünkü olaydaki en çarpıcı noktalardan biri de bu konuda da Menderes Kaymakamı'nın sadece konuşmuş olması. Ve şaşılacak ya da hiç şaşılmayacak bir şekilde artık nereden baktığınıza bağlı olarak bakış açınıza bu tür olaylar yaşanabiliyor diye açıklaması. açıklamış olmuş. Bu bölgede bu tür kaçak geçmeye çalışanlar olabiliyor diye cool diye açıklama yapmış yani. Ancak bize bir ihbar gelmedi, araştırmalarımız sürüyor demiş. Yani hakikaten nefes kesici ve diğer olaydaki bakanın açıklamasıyla ciddi bir paralellikte arz ettiği söyleniyor. Yani böyle bakılıyor meseleye. Yani işte, tabii açık bu anlamda ya, ve bu uh, anlamda gündeme getirmeye çalışanları bu konuda çalışan çok iyi dernekler de var evet. İzmir'de mesela mülteci der var evet. ee, tamamen işte insanların kendi işte özverileriyle ve mesele edinen bu konuyu işte Türkiye'de birçok insan var ee, sadece mülteci konusunun değil böyle e, kamuoyunun es geçtiği son derece önemli konuları e, mesele edinenler var tabii ki ama bunun işte siyasetsin zaten gündeminde olmaması, medyanın gündeminde olmaması, siyaset ve medya maalesef bütün hayatımızı da serk ediyor bir anlamda. Çünkü işte dediğim gibi, yani Batı Avrupa'ya, her zaman geldiğinizde Kuzey Avrupa'ya işte bunca yıl işte hasbel kadar bir Avrupa deneyimim oldu. Ben hala sarsılıyorum bazen. Ee, bu güçten bu zenginlikten işte Türkiye ilerledi işte çok şöyle oldu böyle oldu vesaire filan filan deniyor ama aynı zamanda o e, dünya da ilerliyor <gülüyor> dünya yerinde durmuyor ki siz e, gene işte yetişmeye çalışan e, bir e, üçüncü dünyamsı ülke olarak e, Avrupa'nın güneydoğusu e, olarak bir şeylere erişmeye çalışıyorsunuz debelenerek aslında o ülkenin insanı olarak. Ve bu da çok düşündürücü bir şey tabii. Tartışmaların Türkiye hiçbir yerinde değil. İşte ben azınlık konusunun, azınlık konularının tartışılması için e, düzenlenen bir e, çalışmadayım. Türkiye yok burada. Her yer var. Nijerya var. Mesela bir konu olarak. Avrupa'nın ilerisi hani bir konu olarak. Avrupa'nın her yeri var zaten. Belarus vesaire dahil. Ama Türkiye böyle bir şeyin asla içinde değil. Bir izole kendi içinde şey olarak... E, duruyor orada ve işte hep buna fela, yaklaşan bir anlamda bir sarsıntıya dikkat çekiyorduk. Ee, i̇şte toplumsal dengelere hep çok güveniliyor. Sa sağduyulu ülke işte toplumun birbiriyle sorunu yok falan. Toplumun da artık birbiriyle sorunu var. Ve dahası toplumun kendiyle işte bu kendi içindeki sorunlarının ötesinde birbirleriyle olan kimlikler üzerinden olan sorunların ötesinde bölgede çok e, düşündürücü bir e, gelişme söz konusu. Her tarafta silahlar e, dolu. İşte Azerbaycan işte mesela e, Türkiye'nin sevgili e, bu arada devlet olarak diyorum. Yani gene insanlar bazında tabi dişcü zaman düşünülmek lazım. Devlet olarak çok desteklediği bir ülke, dünyanın en hızlı silahlanan ülkesi, en hızlı. Evet. Ya o bütün o petrol geliri Azerbaycan'ın tamamen e, neredeyse silahlanmaya ayrılıyor. Ve e, yani inanılmaz bir ekolojik felaketin de gözlerden tamamen kaçırıldı. Yani Hazar'da o petrol kazaları BP'nin e, daha önce gerçekleşmiş zaten e, Meksika Körfezi'nden çok önce Azerbaycan'da bunu Greg Palast e, ayrıntılı olarak kitabında da yazdı. Bizzat yerinde de gözlemleyerek ama bunlar hiç bilinmiyor ve petrolü bütün yani doğayı da halkın korkunç bir sağlık meselesini de hiçe sayarak yaptığı şey şimdi bu şekilde kullanıyor işte Azerbaycan petrol zenginliğini silah alarak bir de bayağı cinayetleri şey yaparak yani. Bu işte... E yazdığım bir konu vardı. Aslında epeydir e, bu konu 2004'ten beri bir anlamda Macaristan'da gündemde. Fakat benim e, yeni e, artık çok vahim bir durum olunca elimin deyip yazdığı çünkü çok e, dehşet verici bir olay. Bir Azeri işte askerin aynı zamanda kendisi Türkiye'de de eğitim görmüş, enteresan bir şekilde Seferov'un evet böyle bir geçmişi var. Ramil Seferov ee, Türkiye'de de eğitim mi görmüş? Evet Türkiye'de de eğitim görmüş bir dönem. Şimdi çok şahibeldi bir durum aslında yani orada hani hiç bilmiyoruz ama NATO'nun bir katıldığı işte eğitim toplantısında Ermeni Ermenistan'dan iki tane. Ee, başka işte şey var eğitime katılan subay var ee, ve bu aslında bu subaylar kendisinde de iyi davranmaya çalışıyor. Merhaba demeye çalışıyorlar vesaire fakat e, Seferov e, gıcık kapıyor tam deyim yerindeyse. Ermenice ee, konuştukları için mi acaba gıcık kapıyor? Neyse yani hani onların işte e, tamamen ırkdan dolayı evet yani bir sebep de olması evet. gerekmiyor herhalde. Ermeni oldukları için hani bana niye yan baktın tarzı hani bir şey... Bana bakıp güldüler falan gibi böyle ilk önce merhabalaşmaya falan sonra da gayet soğukkanlı bir şekilde bir plan yapıyor. Gidiyor işte orada bir alışveriş merkezinden balta alıyor ve yani şimdi insan anlatırken bile bu sabah sabah an... yani Ermeni işte şeyler, diğer bir işte subayı eğitime katılan öldürüyor bir anlamda işte ne diyeyim artık doğruyor yani evet, ondan at, sonra resmen 65 alt, balta darbesi indirmiş bir insana evet yani hiçbir hafifletici bir şey yok diğer bu cinayeti işledikten sonra diğer Ermeni subayı da öldürmek için işte şey yapıyor odasına gidiyor fakat o sırada işte şey oda kilitli falan filan vesaire bir şekilde artık yani insanlar da uyanıyorlar ediyorlar uykusunda öldürüyor bir de çünkü yani olabilecek en büyük halleşlik yaparak yani evet. evet tam anlamıyla ve ondan sonra da işte yani tutuklandıktan sonra da işte ilk ifadelerinde işte polisler geldikten sonra işte Ermenileri öldürmek benim işim görevim yani. hani bunu Onlar oldukça, yaşadıkça biz bu hayatta rahat edemeyeceğiz gibi son derece ırkçı laflar ediyor. Ee, ve e, tabii bunlar aslında Türkiye'de e, Rant e, ölümünü de düşününce, Rant cinayetini de düşününce çok da manidar. Hani bunun komple teorilerine girmek istemiyorum ama Türkiye'de eğitim görmüş vesaire falan filan. Neyse yani burada bir e, tuhaf durumlar da var. Neyse işte 2004'ten beri ee, Gurgen Markaryan'ı öldürdüğü için e, hapiste bu kişi e, Seferov Macaristan'da ve e, hep e, Azerbaycan iadesini istiyor, istiyor, istiyor ve en sonunda Macaristan şimdi e, bir merkez sağ işte iktidarla idare ediliyor. Fides çok tartışmalı bir parti, muhafazakar. E, Sağ. Ve e, orada e, işte Macaristan anayasasını değiştirdi falan diye de anlattık zaten konuştuk. E, Tabi e, iktidarını da sürdürmek için onların da Macaristan'ın yaşadığı büyük e, ekonomik kriz artık zaten ekonomik krizleri Macaristan 2000'den beri zaten devam ediyor ama burada işte IMF'le falan filan görüşmelerin tam ıı, arifesinde böyle bir ıı, Macar gazetelerinde ıı, iddialarına göre bir ıı, iş ıı, bağlanıyor bir anlamda. 3 milyar ıı, euroluk ıı, tahvillerin satın alınması ıı, Azerbaycan tarafından ıı, Macaristan'dan vesaire 3 milyar Karşılığında, avroya bu cinayet satın evet, alınıyor. Evet. değerleri ıı, tamamen çöpe atılıyor. Ve e, Seferov ülkesine iade ediliyor. İade edildikten sonra da e, ne oluyor? Tabii ki hemen bir kahraman şeklinde lanse ediliyor. Kendisine işte evler veriliyor. Ödül bin başılığa evet. terfi ettiriliyor. Yani 65 balta darbesiyle yeryüzünün en hunhar cinayetlerinden birini tahammüden işlemiş birisi. Kahraman bin terfi etti. Onun emir emir altındaki askerlerden biri olmak istemezdim herhalde. Ve bu gelişmeler karşısında da Avrupa Birliği tek laf etmemiş. Ya şimdi Avrupa Birliği tek laf etmedi deniyor. Ya gerçi şöyle bir şey var. O mesela Obama kabul edilemez diye bir açıklama yaptı Avrupa birliği içinden de bu konuya muhakkak tepki olacaktır evet. fakat e, yani bir yandan da ta, tabi Avrupa birliği'nin kendisinin işte bu azeri e, kaynaklarına olan bağımlılığıydı e, işte bu petrol vesaireydi derken işte e, denlem için da giriyor tabi Evet, bugünkü Agos gazetesinde de evet. zaten Avrupa'nın adaleti Aliyev'in gazına teslim manşetiyle Emre Ertani ve evet. e, Lilit Gasparyan'ın şeyiyle çıkmış. E, yani ayrıntılı olarak kapsıyorlar hesabı ve e, bayağı Avrupa Birliği'nden de bu Azeri gazının işin püf noktasında olduğu e, böyle bir şey var. Bütün protesto dalgasına, Macaristan'da ya, ya de, benim, sen çok Soru var. Şimdi burada Türkiye'nin de bu e, görüşmelerde, bu e, anlamda e, el sıkışmada, pazarlıkta rolü olduğu söyleniyor. Ben bununla ilgili somut kanıt bulamadığım için, e, elimde olmadığı için bir şeyi çok vurgu yaparak yazmadım. Ama Milliyet Gazetesi'nde mesela böyle bir haber çıktı. Tahmin ettiğim hani dışlerinde farklı grupların birbirleriyle olan... Belki de zıtlaşmasından kaynaklanan, sızan bir haber. Türkiye'de de maalesef haberler böyle yapılıyor. İşte bir taraf ötekine e, karşı bazı haberleri genelde sızdırıyor. Vesaire. Bu benim ön sezim tabii ki. E, Milliyet gazetesinde geçen pazar bir haber çıkmıştı. Türkiye'nin de çok ciddi bu pazarlıkta rolü olduğuna, hatta Türkiye'nin de maddi çıkar elde ettiğine dair bu soruşturulması gereken bir şey. Tabii bu gündemde, sürekli bizi felç eden gündemde böyle bir şey soruşturulmuyor. Ve hangi gazetede soruşturulsa gerçekten yayınlanır ne olur onu da bilemiyorum yani kanıtlarıyla. Hani böyle bir e, söylenti şeklinde geçmiş e, orada bir anlamda milliyette. Ee, ama yani bunlar çok ciddi iddialar. Ee, bilmiyoruz. Ama, hani, ama bildiğimiz bir şey var. Azerbaycan çok silahlanıyor. Ee, Ermenistan da buna karşılık olarak silahlanıyor. Ve Karabağ'da son birkaç yılda sürekli ufak ufak çatışmalar patlak veriyor. Ee, düşük yoğunluklu olarak insanlar ölüyorlar. 60 kadar insan öldü son 2 yılda. Ee, ve orada e, her an e, patlayabilecek bir e, savaş durumu var. 1994'ten beri e, bir ateş kes bir anlamda fiilen olduğu söyleniyor ama dediğim gibi yani e, oradaki işte o donmuş olarak nitelenen e, çatışma hali alevlenmekte ve bu durumda hani Türkiye'de bu bir, bir zamanlar bundan birkaç yıl önce bu Karabağ meselesinin çözümünde rol almaya çalışırken müzakerelerin bir parçası olmaya çalışırken şimdi dediğim gibi sorunun bir parçası olmuş durumda. Ee, bu Azerbaycan'ın silah satışıyla ki Azerbaycan'ın işte bu uluslararası anlaşmaları vesaire de çiğneyerek müthiş bir silah alımı var ve Türkiye bu kadar İsrail'le e, derdi var diyelim. İsrail de çok ciddi silah satıyor Azerbaycan'a. Böyle bir ticarette kardeşlik de oluyor demek ki. Yani orada evet, ilkeler bir, hiç önemli evet, değil. Bir millet iki devlet durumu orada geçerli değil anladığım kadarıyla. İsrail'le e, mesele olduğu. Yani çok şey... Ha, Türkiye açısından da Türkiye'nin e, bu konuyla ilgili bir sert açıklama yaptığı ne oluyoruz falan bizim kapımızın dibinde ne yapıyorsunuz denmiyor. Tam tersi bu silahlanmaya Türkiye'de katkıda bulunuyor. E, şimdi bu pragmatizm işi AKP'ye atfedilen hep iyi bir şey gibi bakıldı bir anlamda. Hani AKP işte bir şey yapıyor, bir siyasi hareket olarak pragmatik hareket ediyor. Yani bu ilkelere bağlı ol, olmaması önemli. Nasılsa pragmatizm olduğu için iyi bir şey şekilde hareket eder gibi ama hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de farklı şekillerde şimdi pragmatizmin farklı bir şey olduğunu görüyoruz. İktidarda kalma pragmatizmi. Aliyev için de Azerbaycan'da bir diktatör tabi kendisi, iktidarda kalabilmek için bu Karabağ'ın alevlendirilmesi lazım. Çünkü ben işte geçen bahar oradayken Mart ayında çok ciddi protestolar başlamıştı ilk kez ve üstelik de öyle örgütlü örgütlü olması da gerekmiyordu işte bahsetmiştim Azerbaycan'ın son derece tuzu kuru yerlerinde mesela patlak vermeye başlamıştı yani halk artık bu yolsuzluklara o, o, dikta rejiminin bir anlamda o, yolsuzluklarına işte şeylerine haksızlıklarına bu halk aptaldır falan gibi bir laf etmişti o zaman oradaki Azerbaycan'daki bir o, o, vali ve o, ona karşı ayaklanma olmuştur yani aynı şekilde Muhalefetin de örgütlediği Bakü'de gösteriler vardı. Şimdi onların e, bu Arap Baharı'nın taban hareketlenmelerine karşı Azerbaycan pragmatik şekilde Bakü önlemini alıyor. Müthiş silahlanarak Karabağ konusunu böyle bir e, şekilde işte e, ufak ufak alevlendirerek bir savaş e, bir anlamda teyakkuz hali yaratarak Seferov gibi birisini ülkeye getirip kahraman yaparak ben oradayken geçen Mart'ta benim görüştüğüm hani sıradan halk diyelim yeter artık bu Karabağ meselesi çözülsün gitsin bize ne yani falan filan demeye başlamıştı. Neyse. Ve şimdi ne oluyor? Tekrar algılarıyla insanların oynanarak bu milliyetçilik tırmandırılarak bir anlamda işte Aliyev iktidarını uzatıyor. Bir 5 yıl bir 10 yıl en fazla diyelim ama bir gün çökecek ve bir enkaz olacak orada. Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'de de bu Kürt meselesi milliyetçiliğin tırmandırılması bu işte toplumsal gerginlik haliyle terör terör terör ne oluyor? Ondan sonra işte biraz daha uzun, uzuyor iktidarlar birazcık daha şey atılıyor ya geriye. Boğaz, evet yani Aliyev iktidarı şimdi mesela Türkiye'de başbakan Esad'a son derece işte halkına zulmeden bir diktatör olarak bakıyor ama yani Aliyev'in bir yakın geçmişine bakmak bile Azerbaycan'daki diktatörlüğün boyutları hakkında eh, hiçbir fikrimiz yok ama ona yani kim medya yazmıyor çünkü bunları. Olağanüstü boğazına kadar batmış durumda. Kanlı bir diktatörlük Ali Vinkide ve bu o, o sadece etnik temeller yüzünden Türk, e, Türk olduğu için filan bunlar bambaşka bir muamele ediliyor bu kabul edilebilir gibi bir şey değil aslında yani e, Tabii Esad'a da bir zamanlar tabii farklı muamele edilmediği için bu arada tabi yani evet. veya da işte Sudan'da bu be, be, ömer, şeyde, Beşir, evet. ömer Beşir ömer Beşir aynı şekilde e, kucak açıldığı için işte bir yerde o ipin ucu kaçınca zaten o ipin ucu tutulmuyor yani <gülüyor> hiçbir şekilde e, Çifte standartlar uygulanmaya başladı mı? Ama Türkiye'de de insanlar işte bu insan haklarının paspas edilmesinin cerenesini çok fena çekiyorlar. Hiçbir alanda Türkiye bu anlamda iyiye gitmiyor. İşte bireysel silahlanma konusundan zaten bir gün ayrıca bahsederiz. Evet. Umut Ceylan'ı kimse hatırlamıyor. Daha bir hafta önce ölen parkta bir çocuk eğer Öl... yani durduk yere ölüyorsa bu e, konu günler... en azından ma... yani mesela Macaristan'dan bahsettik. Bu sefere konusu Macaristan'da günlerdir medyanın manşetinde de bırakmıyorlar peşini. Ve protesto yürüyüşleri falan. Günlerdir bu manşetlerde e, ne zaman ben Macar gazetelerini açıp baksam sürekli konu gündemde. Ama ne oluyor mesela Umut Ceylan konusu artık yok bizim gündemimizde. Bir parkta oynarken e, bir kurşun isabet etmesiyle ölen çocuk yok. En son öldür, e, kurşunun çıktığı silahın özel bir yapım olduğuna dair bir haber çıktı. Hmm, Devamı şey gelmedi. Ama nedir yani bu hani askeri bir kurşun değil veya değil ya yani. bu hiçbir şey göstermiyor. Zaten işte e, sivillerin askerleşmesi de bu birazcık da. Şu an e, Türkiye bireysel silahlanmada dünya 14.sü. .'si. Askeri silahlanmada da 15.sü. .'si. Yani arada da çok bir fark yok zaten. Evet bunun üzerinde muhakkak evet. tekrar durmalıyız. Gelecek hafta yokuz onu da söyleyeyim bir hafta ara veriyoruz açık gazeteye ve şimdi bunu da önümüzdeki programlarda muhakkak bu bireysel silahlanma ve şiddet meselesini zaten gündemimize almalıyız senin de okumda epey bir kimin olduğunu biliyoruz konuşmaya Son devam edeceğiz. bir cümle söylemek Lütfen. istiyorum. Ben gelecek hafta hala Frankfurt'ta olacağım. Birazcık da belki olumlu hikayeler toplamak lazım. Bu yaz hep yurt dışında geçti ve aslında çok da güzel şeylere şahit oldum. Çok umut verici şeylere şahit oldum. Biraz da belki onlardan bahsetmek lazım. Umut vererek belki farklı bir şeylerin yapılması için de bir ilham kaynağı olur birilerine. Evet evet. Özellikle de bu konuyla mücadele biraz önce sözünü ettiğin evet. gibi mesela işte mülteci der gibi evet. çalışmaların önemini de üst bütün altını çizerek yani her konuda da insanlar kuvvetli umut veren mücadeleleri de götürüyorlar tabii bütün bu karanlık hatta alacak karanlık ortam içinde. Onları da konuşmalıyız evet. Peki Ol çok teşekkürler. Görüşmek üzere.